Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in anlatım üsluplarından birisi de bazen genel bir hüküm veya genel bir mevzuyu söz konusu eder. Ondan sonra onun delilleriyle tafsilatını arz eder. Bazen de bunun tam aksi çeşitli bir takım tafsilattan bahseder. Ondan sonra bu tafsilatın bizi götürmesi gereken neticeyi söz konusu eder. Şimdi geçen derste gördüğümüz Yunus suresinin başındaki ama... Geçen derste son gördüğümüz dördüncü ayet-i kerime, ahirette herkesin ona döneceğinden söz edilmişti. Cenab-ı Allah'ın ilk olarak yarattığı gibi mahlukatı, onu dilediği takdirde tekrar yeniden iade edeceğini benzi bahis etti. Bugün göreceğimiz, ilk olarak göreceğimiz beşinci ayet-i kerimede de geçen derste gördüğümüz dördüncü ayetin belirttiği gerçeklerin tafsilatı geliyor. Genel bir gerçek. Ondan sonra bunun delilleri ilk olarak yarattı. Efendim tekrar yaratmayı ihade edecek ve biz hepimiz onun huzurunda toplanacağız. Bunun, bu gerçeklerin bu gerçeklerin delillerini bu beşinci ayet-i kerimeden itibaren ne yapacak? Ayet-i kerimeler izah edecek. Bunu hatırımızda tutmamız lazım. Cenab-ı Allah dünyada ve ahirette mutlak kadir, biricik kadir, biricik halık ve biricik mükevvindir. Her şeyi yaratan, her şeyi var eden ve her şeyin her şeyi meydana getiren odur. Cenam Allah'ın yaratmasında da mülkünde de onun eşi ortağı denge benzeri asla yoktur. Her şey tek başına Allah'ın mahlukudur. Her şey tek başına Allahü Teala'nın fiiliyle iradesiyle kün emrinin neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi bu genel gerçeği Cenab-ı Allah dediğimiz gibi 5. ayet-i itibaren etraflı bir şekilde izah ediyor ve bununla dönüşümüzün Allah'a olacağı gerçeği imanı, akidesi daha da pekiştirilmiş oluyor. Dönüş ona olacağına göre o dönüşün hesaba katılarak hareket edilmesi gerektiği kendiliğinden gerçek olarak karşımıza çıkmış oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in bu gibi anlatımlarının ana gayesi, insana gaye edinmesi gereken, hedef alması gereken noktayı açık, seçik ve vazih olarak göstermek, bu hedefe ulaşmak için hangi yolu izleyeceğini de yine aynı şekilde açık ve seçik olarak beyan etmektir. Görelim bakalım. Diyor ki: "Esteydu billah. Huvallazi cealeş şemsa diyaen ve'l nura." O güneşi bir ışık Ayı da bir nur olarak yaratandır. Ziya, eşyayı aydınlatan varlığın ismidir. Nur ise bazen görünüp, bazen saklanan ışığa ve aydınlığa denilir. Arapça'da bunun anlatımı budur. Nar kelimesi de nur ile aynı kökten geliyor. Nar ne demek? Ateş. Ateşin de özelliğine bazen ateş olarak gözükmesidir, bazen sönmesi, kayıp olmasıdır. Demek ki bunu günümüz diliyle şöyle anlatabiliriz. Cenab-ı Allah güneşi Sürekli ve kendisi ışık saçıcı olarak yaratmıştır. Ay da güneşin ışığıyla aydınlanan ve onun ışığıyla nurlanan bir cisimdir. Ay ve güneşin mahiyetiyle alakalı tafsilat vermek bizim işimiz değil bu astronominin, kozmografyanın vesairenin alanına girer. Hepimiz de bu konuda üç aşağı beş yukarı bir şeyler biliyoruz. Çok önemli değil. Ama burada dikkat çekici özellik Cenab-ı Allah'ın güneş ve ay için aydınlıkları itibariyle farklı nitelemelerde bulunmuş olmasıdır. Güneş için ziya nitelemesini ay için de nur Nitelemesini yapmaktadır. Güneş ışık saçan, güneşi ışık saçıcı, ayı da nurlu olarak yaratandır. Ve kadderahu menazil. Ve onu konaklar ve mevkiler halinde takdir etmiştir. Ona ait konaklar ve mevkiler takdir etmiştir. Burada zamir tekildir ve aya gider. Çünkü Türkçede de aynı kural vardır. Zamir en yakın isme gider. Akrabul mezkur. En yakın mezkur neyse o. Burada en yakın mezkur hangisidir? Aydır. O halde menzilleri olan olduğundan bahsedilen konaklarından konakları olduğundan bahsedilen aydır. Peki güneşin de farklı konakları yok mu? Var. Bu gibi hallerde bazen Cenab-ı Allah bir zamir ikisi hakkında da daha doğrusu hal, durum daha önceki ikisinin hepsi hakkında ortak olmakla birlikte tek birisine gönderir. Ama bunun bir takım sebepleri var. Ayın konakları güneşe göre daha barizdir. Daha belirgindir. Güneşin konakları kolay kolay fark edilmez. Dikkatli bir gözlemle fark edilir. Yani güneş 365 günde aslında farklı yerlerde doğar. Bize göre en azından açılar diyelim. Batışı da farklı şeylerde. Ama 365 günde bunu hep Alışılmış bir şekilde böyle belirgin bir fark olmadığı için fark etmiyoruz. günün Güneşin uzayıp kısalmasından, günün uzayıp kısalmasından veya gecenin fark edebiliyoruz. Ha, değişme bunlar dolayısıyla. Ama ay böyle değildir. Ayı çıplak gözle bile gözlemlediğiniz zaman çok rahat bir şekilde bir önceki konağı ve bir önceki, bir gün önceki şekliyle bir sonraki konağı ve bir gün sonraki, bir gece sonraki şekli arasında ciddi bir fark olduğunu görüyorsunuz. Ayın görüldüğü ilk günde hemen hemen güneşin batımından kısa bir süre sonra ve kısa bir süre görüldüğü halde ertesi gün mevsimden mevsime yerden yere değişmek üzere en azından 15 dakika gecikmeli. Yine ufukta veya batıda görülmeye devam eder. Ertesi gün bir 15 dakika daha, en azından bahsediyoruz. Değişebilir, mevsimden mevsime, yerden yere. Ondan sonraki gün bir 15 dakika, bir 15 dakika. Bir bakıyorsunuz ki ayın 14 günü ayrı bir konak. Bundan sonraki 14 günü o da yine ayrı bir konak. Ve böylelikle ayın 28 menzili, 28 konağı. Ve aynı zamanda birbirinden farklı 28 şekli vardır. Mesela ayın ilk dördünü yani ilk yedi günü ile son yedi günü şekil olarak aynı ama düz tarafının baktığı istikamet farklı. Bu bakımdan şekilleri değişiyor. Dolayısıyla ayı iyice gözlemlediğimiz vakit hatta çok fazla dikkate bile gerek olmaksızın onun konaklarının çok rahat bir şekilde değiştiğini ne yapabiliyoruz çıplak gözle ve basit herkes fark eder böylelikle Cenab-ı Allah ayın hareketine ve ay dolayısıyla da güneşin hareketine dikkatimizi çekerken bunların bizim günlük hayatımızdaki faydasına da dikkatimizi çekmektedir niçin? Li ta'lamu adad es ve Yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için böyle yaptık. Bunlar yılların sayısı ve hesap zaman ile alakalı özellikle özellikle yılların sayısı ve zaman aslında son derece soyut bir kavramdır. Eğer Güneş ve ay gibi müşahhas bir takım ilahi varlıklara zamanı bağlı olarak hesap etmesini bilmeseydik zaman mefhumu bizim için tespit edilmesi son derece zor hatta imkansız olurdu. Zamanın hayatımızdaki fonksiyonunu anlatmak için her açıdan inan ki, inanın ki çok vakit ihtiyaç var ve çok farklı bir bilgi ve incelemelere ihtiyaç var. Bunu belki benim bildiğim kadarıyla çağımızda en güzel ifade edenlerden birisi de muhtemelen Einstein'dır. O diyor ki maddenin dördüncü boyutu zamandır diyor. Aramızda bir fizikçi var öyle midir acaba? Bilmiyorum. Öyle diyor bu Böylelikle maddenin dahi zaman denilen mefhum olmadan bizim için bir varlık bir anlam kazanamayacağına fiziksel anlamda ciddi bir şekilde ne yapmış oluyor? işaret etmiş oluyor. İşte Kur'an-ı Kerim bu ayeti kerimede ki bunun gibi birçok ayeti kerime var bir kısmını hatırlayanlarımız görüyor. Zaten Kur'an okuyorsunuz hep görüyorsunuz. Buna dikkat çekiyor. Çünkü zaman ve zamanın zapt edilmesi bizim tarafımızdan ölçülebilir olmasının Önemi büyüktür. Düşünün ki ileride göreceğimiz üzere Kur'an-ı Kerim'de bir yerde beslirttiği gibi, söyleyin bana diyor. Eğer günü gündüzü sizin için ebediyen aydınlık yaparsa, içerisinde sükun bulacağınız geceyi size kim getirebilir? Eğer gece ebediyan devam ettirirse allah Teala size gecenizi sürekli kılarsa size bir aydınlığı kim getirebilir? Demek ki zaman gerçekten Cenab-ı Allah'ın çok müstesna bir mahlukudur. Allah'ın bütün mahlukatının özellikle bizim bu dünyamızda ve bu evrenimizde müşahede ettiğimiz mahlukatının hepsinin birer cismi, birer maddesi varken zaman dediğimiz bu hadisenin, bu gerçeğin, hem de çok büyük bir gerçek, enteresan bir gerçek, etkin bir gerçek, maddesi yoktur. Cismi yoktur. Ve biz bunu ancak Cenab-ı Allah'ın gökte ve yerde yarattığı ve bizim için gökte en büyük cisimler olarak görülen, öyle ya, gökte gerçekten bizim görüşümüz açısından, hakikat itibariyle söylemiyoruz, görüşümüz açısından, çıplak gözle görmemiz açısından, gökte en büyük iki cisim güneş ve aydır. Bunlardan büyük bir varlık görmüyoruz, göremiyoruz. Var fakat bizim görmemiz de yok, görüşümüz de yok. Bunlara rapt ederek, bağlantılı olarak cenab Allah zamanı kavramamızı sağladı. Ve zamanı gerçekten kavramakla biz aynı zamanda insan olarak bizim için ve hayatımızda çok büyük ehemmiyeti olan, rolü olan bir kavramı tanımamıza kolaylıkla idrak etmemize yardımcı oluyor. Buna günümüzde soyut Eskilerden Türkçede mücerret kavramlar deniliyordu. Yani maddeden uzak, maddi varlığı olmayan kavramlar. Değerler, melekler, Cenab-ı Allah. var, maddi olmayan varlıklar. Haşa Allah soyut bir varlıktır manasına söylemiyorum. Fakat zaman sayesinde Cenab-ı Allah'ın bize verdiği zamanı idrak, bütün bu varlıkları idrak edebilmemiz için bir aşamadır bir merhaledir. Zamanı idrak edemesek bunları hiçbir şekilde aklımız, havsalamız kolay bir şekilde idrak edemeyecekti anlayamayacaktı. Onun için Cenab-ı Allah bundan dolayı birer zaman göstergesi zaman birimi olarak gece ve gündüzün alametleri olan güneş ve ayı on. ...bizim yılları ve hesabı bilmemiz için yarattığına dikkat çekmesi... esas itibariyle sadece güneşe ve aya, sadece gece ve gündüze değil... ...zaman ve zamana bağlı olarak birçok nimeti idrak etmemize yardımcı olur. Güneş ve ay olmazsa... ...denizin dibindeki varlıkların bile... ...varlıklarının kimisinin varlığı mevzu bahis olmaz... Denizin dibinde bile kimisinin varlığı bu şekilde olmaz. Kısacası hayat ya hiç olmazdı veya bambaşka türlü olurdu. Güneşin ve ayın hareketleri, mevcudiyetleri, dünya ile münasebetleri, dünyaya göre konumlarının insanın hayatını birebir etkileyen o kadar çok veçhesi, o kadar çok yönü var ki Bunları ne kadar idrak edebilirsek bu ayet-i kerimenin bu bölümünü de o kadar iyi idrak ederiz. Ve böylelikle Cenab-ı Allah'ın ayı ve güneşi yaratmaktaki muazzam kudretinin boyutları hakkında bir nebze kanaat sahibi olmuş oluruz. Onun için bir hani derler ya parantez dışı veya antiparantez, parantez şunu belirteyim. Mümin olarak... ilim vasfını taşıyan her bir şeyi öğrenmenin yollarını aramalıyız. Müslüman olarak sen ister bir edebiyatçı ol, ister bir sosyolog ol, ister bir kimyager ol, ister bir fizikçi ol, ister bir coğrafyacı ol, ister meteoroloğ ol, ister başka bir şey ol. Ne olursa bu. Müslüman olarak Kur'an'ın sana İslam'ın sana kazandırdığı sabit değerler ve bakış açısıyla ihtisaslaştığın o ilim alanını kullanabildiğin ve ifade edebildiğin zaman sen o alanda gerçekten İslam'a müstesna hizmet yaparsın. Dolayısıyla Müslüman olarak sakın hiçbir kimsenin hatırına Müslüman olarak herhangi bir ilmi, herhangi bir bilgiyi küçümsemek gelmesin. Bakın Cenab-ı Allah burada güneşin ve ayın bilgisiyle bizleri yönlendiriyor. Bu budur. Hatta her Müslümanın asgari bir düzeyde namazını eda etmesini, orucunun vaktini bilmesi imkanını gerektirecek kadar yerine göre bir astronomi bilgisinin veya bir gök cisimleri bilgisinin veya yer küresiyle alakalı bilginin ...olması gerektiği ve bunun yerine göre farzı aynı olabildiğini söylesek abartmış olmayız. Tek başınasın, çöldesin veya herhangi bir yerdesin, doğuyu, batıyı, güneyi... ...Kabe'nin nerede yer aldığını, dünyanın ne olduğunu, ne olmadığını... ...bilecek kadar bir bilgin yoksa kıbleni nasıl tespit edeceksin... O halde böyle bir durumda senin kıbleni tespit edebilmek için belli bir takım bilgilere sahip olman gerekmiyor mu? Kıble namazın şartı değil mi? Kıbleye yönelmek farz değil mi? Kıbleyi bulmak ve tespit etmek için gerekli araştırmayı ve içtihadı, yani bilgiyi harekete geçirmek, eyleme sokmak farz değil mi? Farz. Ve kaldı ki biz yere ve göğe ve bunlardaki her bir mahluka ne olarak bakıyoruz? Allah'ın ayetlerinden birer ayet olarak bakıyoruz. Allah'ın ayetleriyle ilgili bilgiyi görmek, görmeyi, ilgili bilgiyi küçümsemek kimin hakkıdır? Kime düşer, kim bunu yapabilir? Ama biz, Dinin, akidenin, İslam'ın uzak kılındığı laik ilmi reddediyoruz. Müslüman olarak sen bu ilmi ele alırsan o ilim laik, dinsiz, din dışı veya dine düşman bir ilim olmaktan kurtulur. Kurtulur. Bunu yapacak olan da biziz. Bu ilim bizimdir. Cenab-ı Allah'ın bizim emrimize verdiği, bize müsahhar kıldığı bu kainatın bilgisidir. Dolayısıyla bunu doğru olarak rayına biz oturtmalıyız. Aydınlanma çağı ile birlikte Batıda, Batı felsefesinde Her şey çığırından çıktığı gibi Her şey zıvanadan çıktığı gibi ilme yaklaşım da zıvanadan çıkmıştır. Çığırından çıkmıştır. Onu tekrar rayına oturtmak bizim vazifemizdir. Olması gereken yere oturtmak bizim vazifemizdir. Çünkü Gerçek bir şekilde idrak edilen bir ilim insanı Allah'tan başka bir yere götürmez. Onun için bu ilmin yeniden bizim elimizle tekrar canlandırılması hayata geçirilmesi icap ediyor. O zaman insanlar şuna inanır. İç dünyasındaki imanı ile. Kainata bakışı birbiriyle uyum halindedir. Ahenk halindedir. Birbirleriyle çatışma yoktur. Onun için İslam tarihinde ilim ve din çatışması yoktur. Tahrif edilmiş Hristiyanlığın ve modern batının tarihinde ilim ve din çatışması vardır. Bazı hallerde mantıkla bağdaşmayan, ilimle bağdaşmayan din galip gelmiştir. Orta çağda olduğu gibi bazı hallerde de İnançsızlık ortalığı istila etmiştir. Ve ilmin inanca götürmesi gereken ilmin, doğru akidenin bir vasıtası aracı olması gereken ilim ne olmuştur? İnanca akideye, dine düşman bir silah olarak kullanılmıştır. Bu da batının hazin bir tarihidir. Hamdolsun ki bizim İslam tarihimizde böyle bir şey yoktur. Sık sık anlattığım bir örnektir yeri geldikçe dediğim gibi işte bir grup öğrenci tefsir ve yazşer ilimleri okumuş evlerine doğru veya artık nereye doğru gidiyorlarken yolda da astronomi okuyan bir grup öğrenci görüyorlar. Diyorlar ki ne yapıyorsunuz ne okuyorsunuz? Cevapları şu astronomi okuyanların: İnne fi halqis semawati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nahar <gülüyor> la ayetinin tefsirini okuyor göklerle yerin yaratılmasında efendim e, ayetin kısa mealin şey diyoruz, özlü akıl sahipleri için ayetler vardır, belgeler vardır. Ayetinin tefsirini yapıyoruz diyor. Senin okuduğun tefsir ile benim okuduğum tefsir aynıdır diyor yani. Senin okuduğun tefsir veya fıkıh veya neyse veya hadis ilmi ile benim okuduğum astronomi aynı ayardadır demeye getiriyor. Bu gözle Okunan bir astronomi gerçekten tefsirde ne farkı vardır ki bana göre? Hiçbir farkı yok. Senin bakış açısı, açın, senin o ilme yaklaşımın o ilmi bir yere oturtur. Ama ilmi inkar aracı haline getirirsen seni esveli safiline, kişiyi daha doğrusu esveli safiline indirir. Bunların ehemmiyeti çok büyük. Yaklaşım çok önemli. İşte Cenab-ı Allah burada bunu gösteriyor. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَبُ Bu bizim pratik hayattaki faydamız. Bir de imani hayatımızla alakasını getiriyor. مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ hak بِالْحَقُ Müslümanlar bu ayeti kerimeleri idrak etmekten çok uzaklaşmışlar maalesef. Allah bütün bunları ancak... Hakk ile yaratmıştır. Demek ki bu hılkattaki, bu yaratıştaki, bu sistemdeki hakkı idrak ettiğin zaman Cenab-ı Allah'ın azametini de idrak edersin. Bunu idrak edebildiğin oranda Allah'a olan imanın da pekişir, güç kazanır. Sağlamlaşır, daha bir yerine oturur. Allah Teala'nın bütün bunları hak ile yarattığını nasıl anlayacaksın? Bunları tanımadan. Bunların khilkatlerini, hareketlerini, hareket ve khilkatleriyle ilgili yasaları incelemeden, tetkik etmeden Allah Teala'nın bunlardaki hakkı, yaratılışlarındaki hak özünü, hakikatin mahiyetini nasıl idrak edersin? Nasıl idrak edeceğiz? Türkiye'nin şu andaki hani 4 artı 4 artı 4 ile tartışmalara bazen tanık oluyorum. Vallahi bu insanlar bunu savunanı da karşı çıkanı da çok sefildirler. Hocam. Eğitimi de bilmiyorlar. Eğitimi de bilmiyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Sizler eğitim daha doğrusu denilen şey Ne? İnsanın idraki ile kainatı arasında. insanın belliği ile kendisini saran kainat arasındaki uyumu, ahengi keşfedebilmektir. Fark edebilmektir. O kainatta yatan gerçekleri veya kainatın işaret ettiği gerçekleri idrak edebilmektir. Hiç birisi bu sadette değil. Hiç birisinin bundan idraki veya bunda bunda alakası alakalı olan şeyler en azından konuşmuyorlar. Bırakın geçmişteki yargılarınızı, değerlerinizi. Biraz biraz açık olun. Biraz zihniniz açık olsun. Biraz bir takım böyle bağnazca inkarcılıklarınızı bir kenara bırakın. Bu kainatın hakikatini idrak edin. İslam kainat ile ahenk halinde olan, kainatla birebir örtüşen yani hak olan bilgiyi ister. Ve bu bilginin beşeriyete öğretilmesinden yandır. Bu hak bilgiyi keşfedip ortaya koyup insanlığa öğrettiğimiz zaman eğitim gerçekleşir. Eğitim odur. İlim odur, bilgi odur. Ne bu ya? 80 yıl, 100 yıl bu millete deli gömleği girdirilmiş. Hala bu deli gömleği içerisinden kurtululamıyor ya. Şey değil, hani diyorlar ya arab baharı vesaire, bizim de bu deli gömleğinden kurtulmak için sanki baharılara ihtiyacımız var. Korkunç bir zihni esaret var. Korkunç bir zihni bir takım prangalar, kayıtlar, hudutlar var. Bunların aşılması lazım var. Ve inanın, Kur'an'ı bir bakışa sahip olamayan hiçbir kimse de Gerçek manada, geniş manada ufuklu bir bakış, gerçekle örtüşen bir bakış şekillenemez. Hakikatin yolu işte Kur'an-ı Kerim'den geçer. Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği hakikatleri idrak etmekten geçer. Ve özel olarak şu anda üzerinde durduğumuz bu ayetin bir bölümünü teşkil eden kısacık cümleden geçer. Allah bütün bunları ancak hak ile yaratmıştır. Ne yaratmışsa allah Teala Teala hakkıyla yaratmıştır. Sen insan olarak bu hakkı keşfetmek durumundasın. Bu hakkı idrak etmek durumundasın. Bu hakkı anlamak durumundasın. Bu hak temeli üzerine yükselmeyen bütün eğitimler sahtedir. Bütün eğitimler insanlığın insanına, insanlığına, insanın insanlığına kastetmektedir. İnsanın insanlığının katilidir. O kadar büyük bir cüründür. Onun için ümmete bu kadar yıldan beri giydirilmiş olan deli gömleklerini bir değil, beş değil, üç değil. Sadece siyasi gömlek giydirilmiyor ki, sadece diktatörlük deli gömlekleri giydirilmedi ki bu ümmete. Parçalanmışlık, hakikatten uzaklaşmak, doğru bakış açısına sahip olamamak vesaire vesaire. Bütün bunlar korkunç gömlekler. Sıkışmış hareket edemiyorsunuz. Sizleri bir takım batıl dogmalarla sınırlandırmışlar kafanız onların hemen, hemen söyleyeyim kıskacına alınmış daha ileri bir şey düşünemiyor zavallı insanlar vahiyden uzak olan zihinler inanın acı nasıl vaziyettedirler vahye ne kadar açık olursanız vahyin size kazandırmak istediği o müstesna o geniş boyutlu tefekkürü ne kadar çok elde edebilirseniz Zihnen ve ruhen o kadar hür olursunuz. Çünkü Allah'ın azametini o zaman daha çok idrak edersiniz. Allah'ın bildirdiği hakikatleri o zaman daha iyi kavrarsınız. Daha iyi anlarsınız. E i̇şte zaten arkası böyle diyor ayeti kerime. Bizim bu kadar konuşmamız bile fazla. Ne diyor? Yufassilul ayat li yalemun Allah. Bilen bir topluluğa belgelerini, ayetlerini bu şekilde geniş geniş açıklıyor. Genişlik çok söz söylemekte değildir. Genişlik anlatımların çok geniş yer tutmasıyla alakalı değildir. Kur'an işte bu kısacık ayeti kerimede kaç tane hakikati, ve bu hakikatin kapsadığı sayısız alt bölümlerini teşkil eden hakikatleri ihtiva ettiğine bir bak. ay, güneş ayın güneşin mevkileri sayı zaman, hesap ve bu hakikatin bir sahibinin olduğu bir yaratıcısının olduğu bu yaratanın alim, habir, aziz hakim Kadir ve muktedir. Dilediği her şey olan ve dilemediği hiçbir şey olmayan. <gülüyor> Gizli açık her şeyi bilen ve hiçbir şey onun kudret ve iradesinin dışında kalmayan bir Allah. Ve bütün bunları hak ile yaratan bir Allah. Batıl hiçbir şey yok. Batılcılar hakkı öğrenip evvela hizaya girsinler. Ondan sonra konuşma hakkılarına sahip olurlar. Evet, hakikatte onlar, bu hak bizde de bizimle alakalı değil. Biz batıl bile konuşsalar onlara konuşma hakkını veriyoruz, o ayrı bir şeydir. Ama hak olan bir konuda batılın savunucularının konuşmak gibi mantıka nasıl bir hakları olabilir ki? Konuşsalar onlar hakkı görmek için konuşmalıdırlar. Ve biz onun için onların konuşmalarına müsaade ederiz veya izin veririz konuşsunlar. Onlara batıllarını gösterme imkanını bulalım. Batıllarını gözlerine sokalım. Hakkı göremediklerini ayan beyan onlara gösterelim. Yufassilul <gülüyor> ayat ama kimler için? Likavmin <gülüyor> ya'lemun. Bilen bir topluluk için. Bu hakikati idrak etmeyenler demek ki cahildirler. Hiç kusura bakmasınlar. Cehaletten kurtulmanın yolu Allah'ın kitabını, Allah'ın dinini doğru anlamaktan geçer. Allah'ın dinini, Allah'ın kitabını doğru olarak anlamadığımız sürece bizim için cehaletten kurtuluş yok. Ne biz için ne başkaları için. Ayet-i Kerime, bir sonraki ayet-i kerime bu ayet-i kerimenin dile getirdiği gerçekleri ifade ise başka bir açıdan bıraktığı yerden devam ediyor. Kur'an-ı Kerim zaten böyledir. Ayetleri adeta iç içe geçmiş halkalar gibidir. Hiç kopukluk yok. Her bir ayet-i kerime bir önceki ayet-i kerimeyle alakalı, her bir önceki ayet-i kerime bir sonraki ayet-i kerimeyle alakalı. Bu böyledir. Sureler de aynı şekilde böyledir. Ve bu böyle sonsuz bir ifade ise çok ahenkli bir Bağlantı içerisinde üstesna ifade ise birleşik kaplar gibi üstesna bir görünüm arz ediyor. Bunu Kur'an-ı Kerim'i ne kadar yakından tanırsak o kadar iyi kavrarız. Gece ve gündüz ne yapar? Güneş ve ay daha doğrusu neyi etkiler? Gece ve gündüzü ortaya çıkartıyor. Gece ve gündüzün de bir gerçeği var. Nedir? Uzayıp kısalmaları Mevsimden mevsime arz küresinin bir yerinden başka bir yerine göre değişiklik arz ediyor ve kesintisiz olarak biri diğerini takip ediyor. İşte buna Kur'an-ı Kerim ihtilaf diyor. İhtilafın iki manası var. Birinin diğerine halef olması, diğerinin yerine geçmesi ve her birinin devamlı değişip durması. Yani gecenin yapısında da değişkenlik var, gündüzün yapısında da ne var? Değişkenlik var. Hatta bu değişkenlik o kadar bariz ki yer küresinin kuzeyiyle kuzey yarısı ile güney yarısı arasında fark var. Mevsimlerde de böyle. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor burada? 6. ayet-i kerimede sayd-ı billah. İnne fi ihtilafil leyli ven nahar <gülüyor> ve ma halaqallahu fi's semawati vel ard le ayatil liqawmiyettekûn kainatın tamamına Cenab-ı Allah dikkatimizi çekiyor bu ayet-i En yakınımız dan başlıyor, en uzağına kadar götürüyor bizi. En yakınımız gece ve gündüzdür. Zaman dediğimiz gibi bizimle iç içedir. İç içedir. Zamanı şöyle, müstakil bir varlık olarak ayrı ortaya koymamıza imkan yok. Eşya ile dediğim gibi iç içedir. İçinde zamanı Zaman tıpkı ya bizim ayrılmaz bir parçamız ve herkesin bir parçası. Her bir varlığın bir parçası. Bu manada zaten söylüyor herhalde dördüncü boyut, maddenin dördüncü boyutu gibi. Diyor ki, gece ve gündüzün değişmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında hepsinde neler var? Le'ayet. Pek çok sayısız ayetler, belgeler vardır. Allah'ın varlığına, birliğine, şu Kur'an-ı Kerim'in hak olduğuna, Kur'an nizamının tartışılmaz bir hakikat nizamı olduğuna, dünya ve ahirette saadete götürdüğüne, bildirdiği gerçeklerin biricik yegane ve aksi düşünülemeyecek mutlak gerçekler olduğuna, kısacası her yönüyle hak, bir kitap olduğuna pek çok ayetler vardır. Kime ama? لِقَوْمِنْ يَتَّقُونَ Kendilerini sakınan, koruyan ve Allah'tan korkan bir kavim için, kimseler için, bir topluluk için. Takva, takva kelime olarak korumaktan geliyor. Korumaktan, himaye etmekten, bir şeyi güçlendirmekten, pekiştirmekten geliyor. Vikayeden geliyor. Şer'i manası, Kur'an'ı manasıyla takva kısacası Allah'ın emrettiklerini yerine getirmek, yasaklarından da kaçınmaktır. Kısacası takva Allah'ın istediği gibi bir mümin bir insan olabilme mücadelesidir. İşte Cenab-ı Allah'ın göklerle yerin pardon geceyle gündüzün değişip durmasını göklerde ve yerde yarattıklarında pek çok ayetler vardır takva sahibi olan kimseler için. O halde Allahü Teala'nın göklerde ve yerde yarattığı ne varsa bunlardaki ayetleri her geçen gün yeniden keşfetmek için bitip tükenmek bilmeyen bir ilmi yolculuğa ümmetin tamamının çıkması gerekiyor. Herkes bu yolculukta kendisine düşen vazifeyi yerine getirmelidir. Kimisi malıyla, kimisi kafasıyla, kimisi bedeniyle, kimisi vaktiyle herkes bir yönüyle ...bu işin ucundan tutacaktır. Niçin? Çünkü Allah'ın ayetlerinin fark edilmesi... ...ümmetin tamamına fayda sağlar. Ben müsbet ilmin... ...dünya hayatını kolaylaştırması... ...ümmeti koruması... ...küfre ve zulme karşı himaye etmesi... ...faydasından sadece bahsetmiyorum. Aynı zamanda ilim... ...az önce de işaret etmeye çalıştığım gibi... ...insanın imanını pekiştiren bir anaçtır. Onu mümin olarak ele aldığınız zaman... ...bu ayet-i kerimenin ne kadar muhteşem olduğunu... ...veya bu ayet-i kerimenin işaret ettiği ayetler... ...Kuran'ın ayetine ait diyoruz değil mi? Evet Cenab-ı Allah göklerde ve yerde bulunanlara da ayetler diyoruz. Kur'an ayetinin ismi de aynı... Bunun da ismi aynı. Niçin? Çünkü ikisi seni aynı hedefe yönlendiriyor. İkisi de seni Allah'ı yönlendiriyor. İkisi de sana Allah'ı gösteriyor. Allah'a işaret ediyor. Allah'ı gören hakikati görmüş olur demektir bu manada. Hakikati görürsünüz, kavrarsınız. Bu dünyada neyin hak, neyin batıl olduğunu böylelikle idrak edersiniz. Ayetleri idrak etmiş olursunuz. Bir takım ön kabullerden ve şartlanmışlıklardan kendisini kurtarmış olan bir ilim adamı düşünün. Bu ilim adamı ister fizikçi olsun, ister astronomici olsun, ister başka bir şey olsun, ister jeoloji bilgini olsun, ister maden bilgini olsun, ne olursa olsun. Bu adam, bu insan allah Teala'yı o ilmi boyutları içerisinde, kendisinin yani boyutları içerisinde veya sahip olduğu ilim içerisinde Allahü Teala'yı idrak edecek. Başka yolu yok. Veya insanın yapısını tanıyan diyelim ki bir anatomi bilgini olsun. Veya hayvanın hiç fark etmez. Bu hayvan, efendime söyleyeyim bir karınca bile olabilir. Bir sinir sinek bile olamıyor. Böyle bir hayvanı adam gibi tanıyan, hakkıyla tanıyan ve dediğim gibi şartlanmışlıklardan ve ön kabullerden kendisini kurtarmış hır bir zihinle tanıyan bu hayvanın ancak Allah tarafından yaratılmış olduğunu kabul etmekten başka bir neticeye varması inanın mümkün değildir. Onun için Cenab-ı Allah ayetler vardır. Kendisini sakınanlardan, dediğim gibi batıl kabullerden, batıl fikirlerden, batıl kanaatlerden koruyabilmiş, hakkı aramak, mücadelesini vermek durumunda olan kimseler için bu ayetlerin görülmesi hiç işten bile değildir. Çok rahat görülür ve idrak edilir. Ama sonraki ayeti kerimeler, bir mealini verip ona ıı, aramızı verelim, ondan sonra devam edeceğiz. Ama, az önce bahsettiğimiz, ve bu ayetleri göremeyecek tipten insanlar var. Yani, takvalı olmayan, kendilerini, kendilerini, yanlış kanaatlerin şartlanmışlığından, kurtaramayan, kimseler, ne olurlar? Allah'ın huzuruna çıkmayı, ümidetmezler. Onların özelliğine bakın ne diyor? İnnellezine la yerjun likana ve razu bilhayati dunya ve biha. Şüphesiz bize kavuşmaya kavuşacaklarını ümit etmeyenler. Dünya hayatına razı olup onunla huzur bulan, bulmakla yetinenler. Vellezine hum an ayatina gafilun. Ne aynı zamanda bizim ayetlerimizden gafil olanlar ulaihe mawahumun naru bima yaksibun. İşte onların kazançları sebebiyle varacakları, barınacakları yer cehennem olacaktır. Ayet-i kerime ile ilgili biraz tafsilatı inşallah kısa fasıllardan sonra ele almayacağız.